بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجهم ومن اتبع هداه باحسن يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم يعني yani zatında sahih olan hadis dipnot düşmüş bak dikkat et Bir demiş ey sahih zatında hadis olan sahih olan hadis tarifuhu tarifuhu sakim ne demek hasta hastanın zıttı demektir bu fi'l hakikatte cisimler için kullanılan bir kelimedir mecazen fi'l hadiste ise mecaz manayla kullanılmıştır tıpkı yüz gibi. Yani yüz kelimesinin gerçek manası nedir? Yani Birçok kelime kullanılabiliyor yani. Yüz surat da ifade edilebilir. Deri yüzüme adı da yüzmektir değil mi? Farklı farklı denizde yüzmek gibi şey de vardır. Bazen kelimelerin hakiki manalarının dışında bir de mecazi manaları vardır. Buna kullanılır. Sahih hadis de mecazi olarak kullanılan bir şeydir. Yani hastalıktan hali olmuş hadis demektir. Yoksa hadisin kendi hasıda olmaz. mani. Evet. <gülüyor> buna benzerdi. İstilâhan. Metta salli senaduhu bi naklil adli daviti. Daha önce de zaten ezberlemiştiniz değil mi? Neydi sayyâdisin tanımı? Metta salli senaduhu bi naklil adli daviti. Daptı yani hafızası. Ee, sağlam olan, nakli adil olan, senedi muttasıl olmuş. Yani senedine keseklik olmayan an <gülüyor> mislihi Ha, bu kesiksizlik yani bu devamlılık senedin başından sonuna kadar böyle devam ediyor. Ee, senedin başından sonuna kadar ravilerin hepsinin daptı kuvvetli. Senedin başından sonuna kadar her tabakadaki ravilen adaletine sabit. Min i illetin şazlık veya illet olmadığı müddetçe neydi şazlık? Kur'an ve sünnetteki açık naslara muhalif olması, şaz olması hani ortaya konan malum maruf olan bir icmaya mesela şaz gibi görünmesi zahirde. illette hastalık demektir zaten. Tabi illetin keyfiyeti ileride onlar gelecek Allah nasip edersen inşallah. şah Ta'rif. Evet. İşte melel ta'rif ustabiku ala umuri yecbu tevafuhuha hatta ye tevafuruha hatta yakunul hadithu sahihan bu tarif diyor, geçmiş, geçen tarif diyor, bazı işleri bir araya gelmesini gerekli kılar ki, ta ki hadis sahih olsun. Tevafuruha hatta yakun el hadis sahihye. Ta ki o şartlar bir araya gelmesi lazım. ardarda oluşması lazım. Neyi onlar? Ve'adil umuruhya. Ve min kad ammen fakuhu. <gülüyor> Manası neymiş diyor senedin ittisal olması. Bir ravinin diğer raviye devamlı olarak üstündekine senedin başından sonuna kadar vermesi. Mesela öyle rivayetler var ki bunlar içerisinde senede bakıldığı zaman bir adam bir adama hadis vermiş. Doğum ve ölüm tarihlerine bakıyorsunuz. İşte sire kitapları yazılmış. Birçok ulema bu konuda tas tasnif yapmış. ricelleri yazmışlar. Adamın ölümüyle doğumu arasında yedi yıl var. Yani bu adamın ona hadis vermesi aklen mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil yani. Çünkü yedi sene önce ölmüş. O zaman ne oluyor? Senet kesik olmuş oluyor. İttisal ortadan kalkmış oluyor. Hı. Rabilerin adaleti. Eyye, bikernihi Müslüman olmak şart. Adaletin birinci vasıfı. Baligha. Baligh ne demek? Bu lua ermiş yani. Akıren. Akıl sahibi nedir fasık? Açık haramları. Açık haram niye, niye demiyoruz haramları işleyen? Açık haramları işleyen. Şimdi bazı haramlar vardır. Bunların haramlığı noktasında ulema iştihad edip ihtilaf etmişlerdir. Biri haram derken biri helal demiştir. Ve İslam ıslahında böyle bir adama fasık ismi ıtlak edilmez. Fasık Kur'an ve sünnetin açıkça zahir naslarda belirttiği fısk olarak adlandırdığı zina gibi, faiz gibi açık haramlardır. Bunları açıktan işleyenin adı nedir? Fasıktır. Dolayısıyla böyle bir adamın adaleti yoktur. ati <gülüyor> diyor ki muru eden mahrum olmayacak. Nedir muru'e? Saygınlık, edep. Muru'e, alimlerin kitaplarında yazdığı e, baplardan, hani ahlakla, edeple alakalı baplardan bir tanesidir. Muru'e saygınlık demektir. İnsan saygınlığı nasıl kazanır? Toplumun e, kerih gördüğü işleri terk ederse bu mertebeye ulaşır. Ama bu toplumun kerih gördüğü şeyler asla mübah olabilir. Ne gibi mesela İmam Şafi'nin ee, sokakta ayakta yürüyorken yemek yenen şahadetini kabul etmemesi gibi veya başka fakihlerin gene başka fakihlerin alimlerin güvercin besleyen insanların şahadetini kabul etmemesi gibi niye adam güvercin beslemek için nereye çıkar çatıya çıkar çatıya çıkınca nereye bakacak sağda solda belki komşunun karısına kızına gözü ini içecek ister istemez yani her ne kadar Allah'tan korkan bir adam da olsa Allah'ın haramları bir çobanın sürüsünü bir yeşillik çitin etrafında gezdirmesine benzer. Hadis dediği gibi. Onun etrafında gezince ne olur? İçeri düşer koyunlardan birkaç tanesi. Girerler yani. Orada da yeşillik görünce dalarlar içeri. Dolayısıyla böyle bir adamın şeyini kabul etmemişler. Veya bunun haricinde çok gülen, boş konuşan öyle mi? Yani konuşmak mübah bir şey, gülmek mübah bir şey ama bunlar yerli yerinde yapılmadığı zaman nedir? Ee, sıkıntılı şeylerdir. Mesela vaktinden önce sözleşme, vaktinden önce gidip bo boş boş beklemek mesela. Veya vaktinden geç gidip gene boş boş beklemek. Yani bunların hepsi insanın birinin sö verdiği sözü tutmayıp bir saat bekletmek. Bunlar hep insanın saygınlığını yok eden unsurlardır. İşte insanın verdiği sözü tutmaması, emanete ihanet etmesi vesaire vesaire. vesaire. Yani bunun içerisinde dediğim gibi Zaten haramlardan sakınmanın girmesiyle beraber, zaten mekruhları terk etmekle beraber, bununla beraber toplumun edep ve ahlak sınırlarına, kurallarına riayet etmek gibi bir bölüm de dahil olmaktadır. Dolayısıyla muru eden diyor mahrum olmayacak diyor adalet sahibi kişi. Adam Müslümandır, baliğdır, buluva ermiştir, akıl sahibidir. Çok açık haram da işlemiyordur ama muruesi yoktur mesela, toplum arasında bir saygınlığı yoktur mesela sözü dinlenmez, itibar edilmez, ahmakça hareketleri var mesela insanların akılsızlıkla itham edeceği vesaire. Dolayısıyla mesela edebi bozuk, insanlarla muamelesi bozuk mefelen. Bunların hepsi hepsi nedir? Moral içerisindeki şeylerdir. Devam. Daptur ruvati. Ravilerin hafızası. Ey annel kula ravimin ruvatihi kana ta'am daptur. Evet, hepsinin hafızası ne olacak? Tamam olacak. Ya göğüsünde dapt edecek, hafız edecek. Ya da kitabede hadisi dapt edecek. Ama hangisi kuvvetli? Göğüsten göğüse alınıp verilen. Çünkü orada hata çok azdır. Ben okuyorum sana, sen bana okuyorsun. Ben sendeki hadisi yanlış ezberlediğin yeri düzeltiyorum. Sen bendekini düzeltiyorsun. Ama kitabe, sen söylüyorsun ben yazıyorum, belki harfi yanlış yaptım, belki hareketi yanlış koydum, belki kalem kaydı, yanlış çizdim. Mesela yani, benden sonra aldı bir kitabede oynama yaptı mesela kalemle, öyle mi? Dolayısıyla ama göğüsten göğüse alınan böyle değil. Göğüsten göğüse niye alınan böyle değil? Çünkü selef önceden ilmi ehlinden başkasına vermezlerdi. Dolayısıyla göğüsten göğse verilince daha sonra kitabenin birinin eline geçip tahrif etmesi gibi adamın göğsüne geçtikten sonra adamın da nasıl tahrif etmesinden korkulmuyordu. Ama maalesef bugün bu usulde ilmin nakledildiği bu usulde ehemmiyetini kaybetmiştir. Neden? Artık insanlar ehli olmayan insanlara ilmi vermeye başladılar. Onlar da göğüslerden göğüslere ilmi almaya başladılar. Meclislerde oturarak işte ilimde bazı mümtemirler kat etmiş insanları dinleyerek maalesef kendi hevalarını, kendi nefislerini üstün kılmak adına yeri geldiği alimlerin sözünü değiştirdiler. Yeri geldi Allah'ın sözünü değiştirdiler, yeri geldi Resul'ün sözünü değiştirdiler. Ma ne yapmış oldular bu sefer? Daptı, hıfzı zayıflattılar, adaletlerini yok ettiler, ilmi de ne yaptılar? Tahrif etme kalktılar var da billah. Ama bundan önceki selefin döneminde onlar dediğimiz gibi ilmi sadece ve sadece ehline veriyorlardı. Nitekim İmam Bukhari'nin sahih yazmasına rağmen İmam Bukhari'nin sahiye şerh yazmaması bunun bir işaretidir. Öyle mi? Meselen İmam Şafi İmam Malik'te muvatta'yı ezberlemesine rağmen muvatta İmam Malik'in hadis kitabıdır. Muvatta'nın şerhi yoktur Malik veya Şafi'ye dair yazılan. Niye yoktur? İmam Şafi muvaddayı iki kere İmam Malik'e arz etmiştir. Malik onu ezberletmiştir. Şafi onu ezberleyip dinletmiştir. Ezberletirken de Malik Şafi'ye bunun şerhini tabii ki anlatmıştır. Hadis koymuş oraya. Kim söylemiş? Ne kadar kuvvetli? Ne kadar hüccet? Ne hüküm istinbat edilmiş? Hangi meseleye burada delil var? Değil mi? Malik bunları hep anlattı. Şafi'ye ders yapıyor ki. Ama bunu göğüsten göğüse verdi. Kitabıya vermedi ki ehli olmayan insan eline geçer. Ondan sonra hak ilimle batılı yaymaya çalışır. Metal. Dolayısıyla bugün bu konuda maalesef ehliyet ortadan kaybolmuştur. Ee, İnnelillahi ve innayilehi raciun. Bu da kıyametin alametlerinden bir tanesidir. Ali şuzur. <gülüyor> evet. Şaz olmaması. Ey enne yakun hadis-i Hadisin şaz olmamasıdır. Nedir başvuruz? Sika birinin daha sika birine muhalefet etmemesidir. Sika birinin daha kendinden sika yani güvenilir olan kişiye muhalefet etmemesidir. Mesela bir hadis var. Resulullah diyor namazda tahiyyatta otururken diyor parmağıyla diyor işaret ederdi. Biri de diyor parmağını oynatırdı. Bir bakıyorsun ki işaret ederdi diyen senedindeki raviler, işaret etmezdi diyen ravilerden daha zayıflar. Ötekiler onlardan daha sika O zaman ne oluyor? Öbür rivayet şaz rivayet oluyor. Anlaşıldı mı? Rivayetler arasında zaten tercih yapma usulleri var. Orada inşallah Allah nasip ederse ileride göreceğimiz bir bab olacak inşallah. <gülüyor> İlletsiz olmasın. Ey ellâ yakûnel hadîs ve meğlûlet hadis illetli olmayacak. Nedir illet? Ve iletu sebabu gamilu khafi. Çok gizli, çok derin bir sebeptir. Çok gizli, çok derin bir sebeptir. Yani öyle her hadisi okuyan adam hadisteki illeti anlayamaz. Çünkü o gizlidir ve derindir. Yakla fi sihhati Hadisin sıhhatini yok eder mesela. Na' ana zahirun salamatu minhu. Ama zannedersin ki senedine baktığında, ravilere baktığında bu hadis sıhhatlidir. Zayıflıktan halidir bu hadisi zannedersin. Oysa ki diyor çok derin bir orada hadisin kuvvetini zayıflatan unsur var. O illeti işte ancak e, hadiste emiril müminin fil hadis olmuş gibi ya da hafız lakabını almış gibi olan alimler hafız Zehebi, hafız İbni kefir. emiril müminin fil hadis Sufyan İbni Uyeyne emirul mu'mini fil hadith İmam Bukhari. Bunun gibi insanlar bu gibi illetleri anlayabilirler. Çünkü onlar gerek ricalde, gerek senette, gerek metinde, ilimde derinleşmiş insanlar. Onun haricinde bizim gibi insanların hadise bakıp illet seçmesi, aklan mümkün değildir. Şartları nelerdir sahiha desin? يَتَبَيَّنُوا مِنْ شَاهِي تَعْرِفِ اَنَّ شُرُوتَ صَحِيْهِ اِلَّتِي يَجِبُ تَوَافُرُهَا حَتَى يَكُنَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا Beş tane şartı var yani özet olarak. Senedin iktisali. ruvatin. Ravilerin adaleti. ruvatin. Ravilerin hıfzı, Alemü'l illetim. olması. Alemü'şüzü'l. 5 şart olmaması. Bir tanesini bile kaybetse hadis şartı olarak o hadis artık sahih derecesinden çıkar. Lizati tabi ki. Sahih, Lizzati'yi derecesinden çıkar. Misaluhu Nedir mesela Lizzati'yi sahih olan hadisler örnek? Ma akhrecahu'l-bukhariyi fî sahihiyyen Qala haddesana Abdullah ibni Yusuf Qala akhberna malik An ibni Şihab An Muhammed ibni Cübeyli ibni Mut'im An ebihim O da babasından dedi ki Semat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Qala afil maghribi bit tur Ha diyor ki Nebi S.A.M'den işittim ki fil maghribi akşam namazında okudu bir tur tur suresini okudu aleyhissalatü vesselam akşam namazında bu hadis nedir? İmam Bukhari'nin kitabul ül Aydan Babı'nda rivayet ettiği hadistir. Evet. فَاِذَا الْحَدِسُ سَيْهُنْ لِأَنَّ سَنَدُهُ مُتَصِلٌ Senedi muttasıldır. Kopukluk yoktur. اِذْ اَنَّ كُلَّ رَابِهِ مِنْ رُوَاتِهِ سَمِعَهُ مِنْ شَيْخِهِ her bir ravi şeyhinden işitmiştir yani bunların hepsi birbirine talebelik yapmış insanlar hadisin senedindeki an -ana, malik'in an anası diyor orada da dipnot düşmüş daha önce de almıştık yani o alttaki dipnotu oku da el hmm. an ve şey'ti anati an kişinin diyor şeyhinden an diyerek yaptığı yani ondan diyerek yaptığı rivayettir bunun hükmü ileride gelecek diyor bu yani gayrı ya iti, sayılır an e, şeyhinden an diyerek nakletmesine rağmen Senet kopuk değildir. Çünkü bu hadisin senedindeki ricallerin her biri insan, oradaki erkeklerin her biri birbirine talebelik yapmış, birbirlerine hocalık yapmış insanlardır ve hepsi de adil insanlardır. Tedlis yapmazlar. Tedliste gelecek ileride. İnşallah. Evet. İkinci bu hadis sahildir. İkinci boyutu ve li enne çünkü hadisin metnindeki bütün raviler adil ve hafızız kuvvetli adamlardır. Bu diyor onların cerh ve tadil imamları yanındaki alimleri yanındaki vasıflardır. Nedir cerh? Arapça yara demek. Cerh ve tadil denmesinin sebebi ravileri hani bu adamda hastalık konuşuluyor ya şimdi hastalık illet. Sahih hastalıktan afiyette olmak. Aynı gene sı sıhhatle alakalı terimler kullanılmış hep burada. Burada da adamda bir yara var mı? Adam bidatçı mı? İşte adam zalim mi? Adam fasık mı? Adam adaletten yoksun mu? Cerh tadil ilmi bundan uğraşmış. Abdullah İbni Yusuf Sekatun mutkinun. Sika bununla beraber bir deney mutkin. Ne demek mutkin? Yani yakın artık bu konuda mütemekkin yani. Hadis mevzunda uzman bir. İmamın hafızı. Hafız bir imam. Malik İbn-i Mes yani İmam Malik yani. Malik-i mezhebin imamı. Zaten şöhreti hakkında konuşmaya bile gerek yok. İbn-i Şuhabi-Zuhri. Yani, şu Zuhri de onun, hoca onun hocasıdır. Fakihun hafızın. Muttefakın ala celaletihi ve Ya yani, Öyle bir fakıhtir ki insanlar onun yüceliğinde ve mütemekkinliğinde ittifak etmiştir. Aslında Malik'ten daha büyük biridir yani. ilimde ve fıkıhta bakıldığı zaman. Maalesef hani Malik'in şöhreti ulaşmış onun şöhreti ulaşmamış ama Malik'ten önceki tabi'in etbaat tabi'in döneminde e, çok ciddi bir şekilde e, şöhreti olan insanlar arasında güveni, saygınlığı olan biriymiş. İmam Zuhri İbni Şihab diye gelmiş onun yani başka bir ifade ediliş şekli. Normalde kitaplarda Zuhri diye geçer. Onda müstakil bir mezhebi vardır. İmam Zuhri büyük bir imamdır kendisi. Evet. Muhammed bin Jubeyr sika'tun. O da sıkatır. Jubeyr ibn Mu'taym O da sahabedir. Ve lianhu gayru sha'ir. sahabe deyip çünkü sahabe genel olarak nedir? Adildir. Niye genel olarak adildir diyoruz da hepsi adildir demiyoruz? Çünkü aralarında münafıklar da vardı Uhud Savaşı'nda geri yani. dönen. Ama ehli sünnet alim cemaat genel olarak sahabeden e, nifak ortaya çıkmamış. ismi bu şekilde anılmamış. Münafıklığına dair bir işaretin olmadığı bütün sahabelere adalet sıfatını vermişlerdir. Evet. şaz Ve değil. hadis birde şaz değil. Niye? Yani başka bir hadis gelmemiş ki daha sık insanlardan. Onlar farklı bu meselede farklı bir görüş belirtsinler. Öyleyse fi min olanlar da hadise dair bir illet getirmemişler. Bu beş şart birleştiği için. Hadis nedir? Sahih lizzatihidir. Zatında sahih olan bir hadistir. Hukmuhu. Nedir hukmuhu? Ve hukmuhu vucubul ameli bihi ve icma'i ehlil hadisi. Hadis icması ile bunu amel etmek vaciptir. Bak icma var. Hadis sahih olduktan sonra insanın, e, tabi hadisin fıkı da sahih olacak. O da başka bir nokta ama. Ee, hadis sahih olduktan sonra manası açık olduktan sonra delalete açık olduktan sonra onunla amel etmek ehli hadisinin icmasıyla vaciptir. <gülüyor> Fakihler ve usulcüler de bunlara itimat etmişlerdir. <gülüyor> Şeriatın hüccetlerinden bir hüccettir. Yani Kur'an nasıl hüccetse bunlar da öyle hüccettirler. La Yani Müslümanın böyle terk etmek gibi bir keyfiyeti yoktur yani. bi hmm. Nedir yani bu sözlerinden muratları nedir Kavilleri nedir? Al Muradu bi <messiz> kavlihim Hm. Hala hadisun enne on. al kamsete sabiqa te. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Cevazen hatalı ve Diyor ki, yani bu ifade ortaya koyuyor ki beş şart geçen beş şart bu hadiste tahakkuk etmiş ve aynı şekilde bu hadis sırhını yok edecek herhangi bir hata ve unutkanlık söz konusu değil. sahih. <gülüyor> <gülüyor> lâ fi jawazi bu hadis sahih değildir derken de sahih şartlarına ulaşmadı ama bununla beraber de bu hadisin yalan olmadığı anlaşılır hadis tamam sahih değil ama şartlardan bazılarını kaybedip derecesi düşmüş yoksa bu hadis sahih değil deyince hemen bu hadis mevzudur uydurmadır gibi bir algılayış olmaz Her zemu fî isnadin ennehu esanide mutlak hal yüzzemu <gülüyor> fi isnadin isnatta kesin midir kesin yani kesin mi kılınır ennehu asahul esanide yani mutlak <geht> olarak en sahi senetler nelerdir yani <?road> alimlerin rivayet ettiği silsiretü zehbiye denen altın zincirler hani senet o insanlardan geldiği zaman o hadisi mutlak olarak sahih saydıkları o hadisi zayıf Adletmedikleri hadisler hangileridir? Evet. El la fi isnad Evet. Yani bi ala Yani bu mutlak olarak genel olarak belirtilmemiş, seçilmemiş. Çünkü hani hadisin sıhhati neye mebni İsnadın temekününe bazı şartlara mebni. yani bazen bazı şartlar tahakkuk ederken bazıları etmediği için, hani genel olarak belirtmemişler. Oyandırı tahakkuk ettiğinde, hımm. Hımm. Hımm. Hımm. Hımm. Hımm. Hımm. Hımm. Hımm. Hımm. Hımm. Hımm. Hımm. Hımm ve evet. genel olarak mutlak böyle sahih senetler belirtmeden kaçınmakla beraber diyor ki bazı imamlar bazı sahih senetler rivayet etmişlerdir, onlardan rivayet olunmuştur. Yani bu da zahiri de gösteriyor ki her imam kendi katında kuvvetli olan tercih etmiş. En sahip ha? Bu sözlerden en sahi olanları mesela. Mesela Zuhri Salimden, Salim de babasından. Ee, Abdullah ibn Ömer'in şey diye hatırlıyorum, Mevlası, hani kölesi diye hatırlıyorum ben. Ali ibn Ebi Talib'in pardon. Babasından kasıt. Bir dakika. Ha, Ömer i̇bn Hatta bunu oğlu Abdullah babası. Salim'e vermiş. Salim de zuhriye vermiş. Sahabe tabi netbaat tabi. Bak silsile bu kadar kısa ve silsiledeki râvilen her birine çok güvenilir. Adaletine daptına it it itimat edilen insanlar. Başka? Rûbî <gülüyor> ki an İshâk ibn Rahway. Rahway ve Ahmet. Ahmet bin Hanbel'le talebesi İshâk ibn Rahway. İkisi bu senedi en kuvvetli senet saymışlar. En sahih mutlak. Yani bu senetle geliyor, hadis o hadis şeydir demişler. Sahih lizatidir. Tartışılmaz yani. i̇bn Sirin An-Abide'den an An-Ali'nin Ha. İbnü Sirin o da Muhammed i̇bn Sirin Tabi'nin büyüklerinden, etbaat Tabi'nin büyüklerinden Abide'den o da Tabi'inden o da Ali'den nakletmiş. Yani Ali i̇bn bir Ebi Talib burada kastettiğim. Burada da dikkat ediyorsanız zincir genelde üç kişiyi aşmıyor. Niye? Daha önce bahsetmiştik. Ravilerin sayısına kadar az olursa zayıflık ihtimali de o kadar ne olacak? Yok olacak. Hmm. <gülüyor> Ali ibnül Medeni bunu tercih etmiş. Biliyorsunuz o da hadis ehli arasında otoritedir. O on ha, emiril i mümini fil hadistir neredeyse öyle bir yeri vardır. O da bu senedi kendince en kuvvetli, en sahih sene saymıştır. -Ameş, an İbrahim an Alkame an Abdullah. Alameş İbrahim'den naklediyor. O da Alkameden naklediyor. O da Abdullah'dan naklediyor. Abdullah'dan kasıt İbnü Mesud radıyallahu anhu. Alkame onun talebesi zaten. İbrahim de Alkame ulaşmış. A İbrahim de Alameşe vermiş hadisi bu kimden rivayet olunmuş? Rüyaya diyor ki an İmri Ma'il. Yahya ibni Ma'il. Ahmet bin Hanbel'in arkadaşı. O da ricel ilminde kavî biri. Ken, ee, o dönemde beraber yaşamışlar. Yahya bin Ma'il. Beraber ilim okumuşlar. Yahya bin Ma'il de bu senedi en kuvvetli, en sahih senetlerden saymıştır. Az Zuhri, an Ali ibn Hasan. İbn el Hussein. Hü i̇bn el Hussein. An Ebir, an Ali. Rüyaya diyor ki an Ebir Bekir i̇bn bir Ebi Şeybe var. Musannef sahibi. Yani geçmiş musanneflerden meşhur olanlardan bir tanesidir. Musannefin ne olduğu da ileride zaten gelecek inşallah. Genel olarak seleften gelen bütün sözlerin toplandığı kitaplardır. Hadislerle beraber. Fıkıh baplarına ayrılmış bir şekilde. O da Zuhri'nin Zuhri Hüseyin radıyallahu anhü'dan. Yaptı. Hüseyin'in de babası Ali ibni Ebi Talip'ten yaptığı hadisi rivayeti ne saymışlardır? En kuvvetli hadis olarak saymışlardır. Malik Annafya, an Nafi An-İbni Ömer Heh, Bu da Bukhari'nin silsile-te ve Yani altın zinciridir. En kuvvetli senedidir. Malik ibni Enes Nafi'den almıştır. Nafi'de Abdullah İbni Ömer'den almıştır. Nafi, Abdullah İbni Ömer'in talebesidir. Malik de Nafi'den ders almıştır. Onlar birbirlerine hadisini nakletmişler. Bu da en kuvvetli hadis olarak geçmiştir. Çok mu oldu? Kalam mı? Hı? Biraz daha okuyalım bırakayım. Burayı da okuyalım bence. Ma hu awwalu Sadece sahihleri toplayan sadece sahih hadisleri toplayan. İlk tasnif kimindir? Evveli musannifin fi sahihiyem mücadrıdi sahih huy Bukhari. Sahiyedir. Sahiyedir. İmam Bukhari'nin sahihidir. Camiyus sahihidir. İmam Ahmed'in talebesidir Bukhari. Müslimden de ders almıştır. Hatırladığım kadarıyla. Ya O dönemde ne kadar ilim ehli varsa Kufe, Basra ne kadar ilim merkezi varsa Mekke, Medine, Buhara, Mavara-ı Böyle o dönemde meşhur olan şehirler, ilmin, alimlerin var olduğu yerler. İmam Bukhari hepsine gitmiştir. Allah ona rahmet etsin. Türktür asla. Özbekistanlıdır. O yüzden İmam Bukhari'nin sayın Türkiye'de ilk ülkücüler çevirmişlerdir. Türk olduğu için milliyetçilik duygularıyla ötüken yayınlarıdır. İlk Bukhari'yi basan yayınevi. evi. Yani ülkücülerin kitap evidir. Ee, İmam Bukhari, hani herkes Arap zanneder ama bu da ortaya koyuyor ki Araplar bu dini sadece bilmez. Bazılarının kafasında öyle bir algı var ama İmam Bukhari çok iyi Arapça biliyormuş. yani O da başka bir nokta. Sonuçta bütün tasniflerini ne yapmış? Arapça yapmış, Arapça konuşmuş. Zaten o dönemde İslam devleti var olduğu için de bütün kavimler artık mecbur Arapça yazıyorlar. Arapça okuyorlar, Arapça talim ediyorlar. Bu bapta yazılan ilk şey İmam Bukhari'nin sahihidir. Sonra sahih-i müslüm. Tabi temel bir fark var. Aslında Bukhari daha çok fıkıh kitabı gibi yazmıştır. Hadisleri parçalamıştır. Yani parçalamıştır derken hadisin baş kısmı abdestle alakalı. Onu abdest babına koymuştur. Başlık açmıştır. Abdestin şartları. Son kısmı da mesela nasihatle, zikirle alakalıdır. Onu da tutmuş zikir bölümüne koymuştur. Ama Müslim öyle yapmamış. Müslim bütün senetleri toplamış. Mesela imanla alakalı hadisler bütün senetleri ve bütün lafızları bir vapta toplamış. O yüzden... E, alimler şunu konuşmuşlar. Hangisi daha sahiptir, Hangisi daha tercih edilir? Bukhari'nin kimi yoksa Müslim'in kimi? Maghrib fukahası dediler ki Müslim Bukhari'den daha faziletlidir bu bapta dediler. Müslim Bukhari'den daha faziletlidir. Maghrib fukahası genel olarak o dönemde geçmiş ulema onu tercih etmişler. Allah'ın doğrusunu bilendir ama bütün ehli hadis icma ile hadis metni ezberleyecek insanlara Müslim'i tavsiye etmişlerdir. Çünkü Müslim bu konuda dediğimiz gibi Bukhari gibi hadisleri parçalamamıştır. Her birini kendi babı içerisinde tam metinle beraber zikretmiştir. Bu iki kitap Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih iki kitaptır yeryüzündeki. Kur'an-ı Kerim'den sonraki en sahih iki kitaptır. Ama haşa demiyoruz ki hatadan ağrıydır bu iki kitap. Öyle olsaydı haşak Kur'an olurdu. لَا يَتِّيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ Allah Kur'an için, Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Diyor, batıl onun ne önünden ne arkasından yaklaşamaz. Bu demektir ki bu kitabın içerisinde tek bir tane hata yanlış batılı yok. Ama İmam Bukhari'nin sahihi, İmam Müslim'in sahihi, bunlarda muhakkak hata mümkündür. Dolayısıyla zaten İslam uleması da tarih içerisinde onların sahillerinde var olan 3-5 hadise bazı zayıflıkları noktasında tenkitlerde bulunmuş. Bununla alakalı yorumlar belirtmişlerdir. Bu da ortaya koyuyor ki ya iyi ki bu yorumları yapmışlar. O zaman hadis inkarcısı akılcı kafirler ne diyecekler bize? Ya bak bunlar e, Bukhar ve Müslümi Allah'ın kitabından başka başka bir din kitabı yaptılar diyeceklerdi. Allah'a hamdolsun, Allah'a şükürler olsun ki Allah o kitaplarda hatayı kapı açmıştır. Dolayısıyla Allah'ın bu kaderi, takdiri gereği de bugün elhamdülillah diyebiliyoruz ki, haşa biz iddia etmiyoruz ki Kur'an'la birebir, haşa aynıdır, sıfır hatasızdır. Ama bu iki kitap, Kur'an'dan sonra yeryüzündeki en sahi, en sağlam iki tane kitaptır. <gülüyor> Ümmet kabul ederek bu iki kitabın sahihliğine ne yapmıştır icma etmiştir. Ümmet bunları böyle kabul etmiştir. Hangisi daha sahihdir? Bu, -bu -bu Bukhari Buhari daha faydalı, daha sahih olarak kabul edilmiştir diyor. Bu bu görüşü almış ulema arasındaki ihtilaftan. li al el Çünkü diyor Buhari'nin diyor İttisalleri daha şiddetli, e, rijelleri de daha kavi, daha güvenilirdir. minel istinbatani Çünkü diyor az önce bahsettiğimiz şey Bukhari fıkı istinbatlar da yapmıştır. Ne demek istinbat? Hüküm çıkarma. İctihadlarda bulunmuştur. Wan hukmiyeti ma'laza fi sahih Müslim'de var olmayan Hikmetli noktalar vardır diyor. Yani mesela hadis koymuş. Hadis ne hadisi? i̇bn Zübeyr hadisi. Meşhur sulama hadisi. İşte İbn-i ile adam biri sulama hakkında ihtilaf ettiler. Bahçeleri bitişikti. Ortak kullandıkları bir su vardı. Resulullah'a gelip aleyhissalâtu vesselâm'a anlaşmazlıklarını arz ettiler. Peygamber Salsam dedi de İbn-i Zübeyir'e yaz sen dedi kardeşin ihtiyacı kadar şey, kendi ihtiyacın kadarını al, ondan sonrasını bırak, kardeşin de sulasın dedi. Öyle söyleyince adam dedi ki halanın oğludur diye mi böyle söylüyorsun ya Resulallah deyince aleyhissalatü vesselam'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Zübeyir, sen kardeşinin ihtiyacı kadar olan suyu gönder, ondan sonra suyu hapset dedi. Hüküm verdi. Şimdi birçok insan ne zannediyor? Zannediyor ki e, orada ensardan olan o adam, İbn-i ile bu anlaşmaza giren o adam, Peygamber hükmüne rıza göstermedi Ve bize itiraz ediyorlar ki siz tagutun hükmüne rıza gösteren tekfir ediyorsunuz. Şeriatın hükmüne gitmedi diye insanları tekfir ediyorsunuz ama bak ensari kalkmış, Peygamber hükmüne rıza göstermemiş. Nasıl oluyor bu iş diyorlar. İşte İmam Buhari Allah rahmet etsin. O kadar hikmetli bir noktaya değinmiş ki o hadisi koyduğu baba şöyle bir başlık koymuş. Demiş ki, İmam kadı taraflar arasında sulh yapar ve taraflar sulha razı olmazsa imam hüküm verir, kadı hüküm verir demiş. Şimdi bakıyorsun demek ki ilk söylediği seçenek onlara sunduğu seçenek sulhtu. Baktı ki adam razı olmadı. Sulhun şartı nedir? İki tarafın rızasıdır, iki tarafın razı olmasıdır. Resulullah baktı ki iki taraf razı değil. Bu sefer şeriattaki hükmü verdi. O hükümde de adam konuşamadı artık ondan sonra. Konuşsaydı kafir olurdu. Aslında hüküm İbnü Zübeyr'in lehineydi. Resulullah İbnü Zübeyr'i razı edip bir şey yapmaya çalışıyordu. Hani adam adama daha fazla pay vermeye. Ta ki iki taraf da razı olsun, anlaşmazlık çözülsün, tatsızlık olmasın diye. Normalde su İbnü Zübeyr'in hakkı onun topraklarında. Ama o da sulaması lazım. Hani ne demişti? Dedi kendi ihtiyacın kadarını hapset al Gerisini bırak kardeşin sulasın Baktı adam Kendisine fazla verilmesine rağmen Nankörlük ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı hemen Hükmü beyan etti dedi yaz Zübeyir ihtiyacı olana kadar Gönder ondan sonra suyu hapset Çünkü su zaten senin şeriata göre Senin toprağında Dolayısıyla senin mülkündür Vermek zorunda değilsin dedi Peygamber dedi ki tut ihtiyacı kadarını gönder Gerisini tut ve nitekim de Abdullah İbn-i Zübeyir o şekilde yaptı. Bu da İmam Bukhari'nin ilimdeki derinliğini gösteriyor. Bir bab başlığı atmış oraya. Yani bugün 50 bin kişinin okuyup da anlayıp çıkaramadığı şeyi maşallah çıkarmış ve başlıkta bu ince noktayı ortaya koymuştur. Bu açıdan Bukhari Müslüme göre daha faziletlidir. Hâzâ vâke mün sayhîhü l-Bukhâriye esahâ mün sayhîhü müslim inemâhvâ bi'atibâri l-mezmûîn ve fakat يوجد بعض احاديث في yani yerine göre böyle hadisler var ki onlar da Müslim'deki hadisler Buhari'deki hadislerden kuvvet açısından daha kavi. Ve yani diyor ki kıl denildi ki niye kıyıl deniyor? Yani o kendince o görüşü zayıf görüyor. Ulema bir görüşü zayıf gördüğü zaman ne derler? kıyıl denildi ki Anlaşıldı mı? E, Gül derseler anlayacağız ki o onlara göre zayıf görüş. Diyor bir görüşe göre de Müslüm daha sahittir dendi diyor. ves bu doğru olan huval kavlul evvel birinci görüştür. Yani kastettiği nedir? İmam Bukhari'nin e, sahihinin Müslüm'ün sahihinden daha kuvvetli olmasıdır. Her işte ben sahih. Tamam burada kalalım inşallah. Subhaneke Allah'u muhabbet. Eşhedü en la illa ente subhaneke innekum. İnşallah Allah'a ilahe ile entesafdik ve